Haham. Bilge, yetenekli kişi anlamına gelen Haham, Yahudilikte Tanah ve Talmud üzerinde yeterli eğitimi aldıktan sonra belirli bir Yahudi cemaatine ruhani önderlik yapan kişi.